Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Dernek adına ben Melek Nur Duda olarak karşınızdayım. Sesimi ilk defa duyanlar için, evet bugün ilk günüm. Ve aslında epey heyecanlıyım. Ee, eğer herhangi bir hatam olursa da affola şimdiden. Konuğumdan ve sizlerden özür diliyorum. Ee, bu haftaki konuma dönmeden önce bu bölümün destekçisi Erem Örse bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok değerli bizim için bu destekler çünkü. Ee, bugünkü konum sevgili Defne Koryürek... 2010 yılında Slow Food Türkiye fikir sahibi damaklar olarak başlattığı İstanbul lüfer Hasret Kalmasın kampanyasından da tanıyoruz kendisini. Çoğun konuşalım, başlattığımız, <gülüyor> başlattığımız <peki>. hep birlikte. <gülüyor> Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. <gülüyor> günaydın. Hoş bulduk. Sabah programı olarak. Ee, son birkaç yıldır İstanbul'un sembolü olan lüferin neslinin tükenmemesi için e, çinekop ve sarı kanat yememe üzerine bir... Ee, ...söyleminiz var yani defalarca. Evet. Evet. Ee, ve konuyla ilgili başlattığınız kampanya kapsamında da birçok imza toplandı yanlış söylüyorsam. Yo, yo, yo, <gülüyor> <gülüyor> yo, yo. Evet çok Doğru. imza toplandı ve işletme sahipleri, e, devlet yetkilileriyle e, restoran sahipleriyle vesaire... birçok bir toplantı da yapıldı sanıyorum. Ee, ve uzun ve zorlu bir süreçten sonra da e, galiba hani son nokta <gülüyor> 14 Yok, santimden şey. <gülüyor> 20 santime çıkarılma gibi bir e, durum. Melek'ciğim aslında 2010 yılında biz bunu e, fark ettiğimiz zaman bizim e, ayıbımız olduğunu söylemem lazım. Çünkü bilim insanları zaten uzun zamandır denizlerimizde problem olduğunu konuşuyorlarmış. E, İstanbul'un kıyısında oturup ki ben İstanbul'un kıyısında büyümüş biriyim. İstanbul'un köylerinden birinde büyümüş biriyim. Ona rağmen oradaki balığı... Ki çocukluğumda evet çaparıyla lüfer tutmuşluğum da var. Oradaki balığın nasıl küçülmeye başladığını nasıl sayıca azaldığını ve evet ben tezgahlara değil bırak onu kaldırımların tutulan balıkla örtüldüğü yılları hatırlayan biriyim. Hmm. Ee, evet henüz 100 yaşında değilim ama evet İstanbul'un bu kadar yakın geçmişinde böyle balık akınlarının olduğunu bilen biriyim. Ve bizim ayıbımız insan çünkü zaman içinde alışıyor. E, fark etmiyor kendi koşturması kendi hayhuyu içerisinde idrak etmiyor ancak biz 2009'un sonunda 2010'un yıl başında fark ettiğimiz zaman Lüfer'de bir problem olduğunu aslında denizlerimizde bir problem olduğunu uyandık ve aslında İstanbul'un problemlerini Lüfer üzerinden konuşabileceğimizi fark ettik. O anlamda lütfenin bir sembol olduğunu söylemem lazım. Yani <gülüyor> evet, bunu e, İstanbul'un e, su kaynakları için konuşabiliriz. Yani eskiden her mahallesinde akan bir çeşmesi vardı. O çeşmenin <gülüyor> suyu terkostan gelmiyordu. <gülüyor> e, fıstık <gülüyor> çamları vardı. E, şimdi bir tek ergoanlarına bakıyoruz. Ama zamanda şimdi yeni ekilenler değil ama eskileri kocaman kocaman manolya ağaçları vardı. İstanbul'un kuşları, İstanbul'un kendine özgü bir habitatı ve balıkları vardı. Bunların kendi takvimleri vardı ve bu takvimlerin içerisinde İstanbul'un hayatını da belirlerlerdi. Lüfer'deki kaybolur bir sürü katmana sahip. Yani bir taraftan evet insan baskısı var. Aslında sadece insan baskısı var. Öyle bakmak lazım. İnsan baskısı zaten, derken ilk da. söylediğim bir taraftan... ...derken ilk söylediğim avcılıktı. Ama diğer taraftan şehir var. Işıkları var, pisliği var, gürültüsü var. <gülüyor> Marmara'ya boşaltılan e, tırnak içerisinde... ...o derin deşarjlayıp yani halın altına süpürmekte olduğumuz... ...pisliğimiz var. Bütün bunun içerisinde zaten balığın öyle... hani ...mutlu, mesut, üremeye, çoğalmaya devam etmesi kabil değil. Bir de benim çocukluğum... E, bir buçuk milyonluk bir İstanbul'da başladı. Baktığın zaman bugün resmi rakamlarla 15 yakalamış bir İstanbul'dayız. Ee, 50 yılın içerisinde 10 katına çıkmış bir şehirde Balığın doğum katına çıkmış olması lazım üreme kabiliyetiyle. Evet. Ki yani zaten o da mümkün değil. Bir sonraki sıkıntı da balığın fiyatını koymakla ilgili, değerini konuşmakla ilgili. Siz bugün bir domates üreticisi olarak domatesinizi üretirken ne yatırım yaptığınızı biliyorsunuz. Onu o yatırımın üzerinden, kilo üzerinden fiyatlandırabiliyorsunuz. O fiyatı vermeyen varsa bu tarım politikaları deyip işaret edip, bu işten zarar ediyorum deyip tarif edip bunu işlemeyi düşünüp başka bir yola gidebilirsiniz. Orada kar zarar sahiden üretim olduğu için tarımdaki üretim olduğu için mümkün. Şimdi balık yabandan avlanıyor yabandaki avın miktarını bilmeniz lazım. Avlayabileceğiniz balığı bilmeniz lazım. O balığın ekoloji için değerini bilmeniz lazım. Yani konuştuğumuz lüferse, lüferde mesela orkinosun balığı, onu yiyecek. E veya lüfer konuşuyorsak bir buçuk liraya kilosu hamsi almak bize haram olmalı. Çünkü hmm. hamsi de lüferin yemi, Yani bütün bu dengeyi gözetebiliyor olmanız lazım. Bütün bunların üzerinden sonra, şimdi hepimizin almak istediği sekizinci pembe tişört var. E yani balıkçının da çocuğu bir sekizinci değilse mi? <gülüyor> Dördüncü <gülüyor> fel bir evet. istiyor olacak. Yani nasıl fiyat koyuyorsunuz? Koyamıyorsunuz. Bütün bunların çarkında e, lüfer yok olmanın şeyine gelmiş. E, Yasalarda pek yardımcı olmamış. E, biz başladığımız zaman kampanyaya lüfer iki boyda ölçülüyordu. <gülüyor> Yasaya göre, tebliğe göre Çin'e kopsa on dört santim avlanıyordu. lüferse yirmi santim olarak avlanıyordu. Yani e, melek size çocukken ne diyorlardı bilmiyorum. Melekciğim, melek bebek bebek melek şimdi daha çok melek bebek ...şeyi var. Tamam bu. tamam yani <gülüyor> hani vardır ya çocukken <gülüyor> evet, söylenen evet. tamam. Ona ayrı bir şey boy evet. o, işte melek hanım Me melek hanım efendi ona ayrı, ayrı bir şey bir, sanki oluyor. ayrı evet. bir cins aynı farklı bir şeymiş gibi. E, bütün bu saçmalıkların içerisinden biz ...var olan araştırmaları, benim insanları çok az sayıda dahi olsa... ...Lüfer'le ilgili yaptıkları bazı araştırmalar var bizim sularımızda... ...üreme boyuna ilişkin. E, çatal boyu dediğimiz bir ölçme biçimi var. Çatalın içinden burnun ucuna kadar 25.4 santim. 24, böyle bir iki tane şey var, aralık var. 24 santim ile 25.4 arasında. E, biz 24 santimi aldık. Alt boyuna 14'ten 24'e çıkartmak biraz daha makul geldi. Evet. Bakanlık hemen ölçüleri değiştirdi. Total boy olarak ölçmeye başladı. Total boy olunca 27-30 santime çıkartmamız lazım balığı. Eee ittire ettire bir 20 santimde karar kılındı. Ama e, 20 cm denetleyip denetlemediğimiz hala evet, ona gelmek istiyordum aynen. ben de yani. Yine. Ama sadece o değil. Yani balıkçı e, denizinden ekmek yiyebildiği iki tane balığı varken palamut ve lüfer. Hı hı. Ee, sadece, sadece ekonomik olarak hı. yüksek değeri olan, bunu da öyle bir tarafından da bakmak lazım. Ee, İstanbul Balıkçılar Köyü'lerinden oluşan bir boğaza sahip ee, bu şehrin 30 küsur sadece Boğaz ve etrafında İstanbul Bölgesi diye baktığınız zaman 52'ye kadar çıkabilecek şeyi var, kooperatifi var. Bu kadar çok köyü var düşünün. <gülüyor> Boğaz'la ilişkisi olan, balıkçılıkla ilişkisi <gülüyor> olan. Dolayısıyla şimdi siz 20 santim, 24 santim, 30 santim diyorsunuz ama denizde zaten balık yok. Fiyatını koymayı beceren doğru bir merci yok. Ölçüsünü, yani denizdeki stoğunu bilen, bunun ekolojiye etkisini bilen... Dolayısıyla çok ciddi bir şey oldu, mücadele süreci oldu. Hatırlayacaksınız sadece Slow Food olarak biz bir şey yapmadık, kampanya yapmadık. Biz Nisan'da başladık, biraz erken başladık belki. Ama daha İstanbul ve Lüfer üzerinden başladık. Greenpeace yanlış değilsem Kasım gibi girdi aynı yıl. Hiçbirimizin unutmadığı bir kampanyası vardı evet. seninki kaç santim? Sen, Aynen. Hı. Orada daha Türkiye için ve daha fazla sayıda balık için e, onlar gayret gösterdiler. İki STK'nın iş seninki kaç santim Çinekova dönüştü işin lüferi e, evet. yaptı <gülüyor> <gülüyor> bir 20 santime kadar balık çıkarttık ama şimdi o süre içerisinde gerek Greenpeace'teki aktivist arkadaşlarımız ...buradan Banu'ya selam söylemek isterim ...Banu başı onun onun varlığı çok önemliydi aynı zamanda balıkçı liderlerimiz o dönemde kooperatif başkanları bu işe el veren kıyı balıkçılarımız küçük ölçekli balıkçılarımız e, onlara da selam olsun Onların da gayretiyle bizler hep beraber istişarelere katılır olduk. Hı -hı. Hükümetle yüz yüze konuşur olduk. Ama yani hükümet de günün sonunda büyüme ekonomisinin sürdürücüsü. Ve bu sadece bu yıla sadece bu hükümete ait bir şey değil. Çok uzun zamandır büyüme <gülüyor> üzerinden ilerliyoruz. İlla büyüyeceğiz. <gülüyor> Şimdi yabandan gelen bir avla devam eden bir endüstrinin büyümesini nasıl garantilersiniz? Durdurmayarak. Şu anda da yapılan o. Durdurulmuyor. Durdurulmuyor, balık azalıyor. Onun yerine balık üreticiliği artıyor. Akvakültür. Herkes levreğini, somonunu, çuprasını oradan şey, temin ediyor. Ee, Üniversitemizin önemli bir kısmı araştırmalarında var olan değerli balıklarımızı akvakültürle üret, üretemeyeceğimize bakıyor. Rüfer bunlardan bir tanesi. <gülüyor> Olur olmaz. Bununla ilgili çok ciddi gayretler var. Ee, ama... Bakıyoruz, evet büyüme esastır diyorlar, STK'larla bir muhabbet başlatmış olmak adına 20 santim yapmış olmaktan hükümet yetkilileri gayet şeyler, huzurlu, Meynunlar. rahatlar, ee, bir denetim sistemi yaptık diyorlar, 174 diye bir merci var, ararsınız, şikayet yaparsınız, biz bunları ilgileniyoruz, hmm. takip ediyoruz diyorlar. Balıkçı diğer taraftan söyleniyor. Ekmeğimiz zaten bütün balıklarda havyar var. Hepsi ürüyorlar. Gel bak 17 santim de olur bu için. pazarlık falan dönüyor değil mi? İçin içinde. Yani çok şeker. Mehmet Mehmet Gür harika bir şey yapmıştı. Vurgu yapmıştı galiba. 2011-2012 ne bu dedi? Eve perde mi alıyoruz dedi. Şu kadar metre olur bu kadar olmaz diye pazarlık yapmak dedi. Bu balık dedi. Bunun bir ölçüsü varsa var dedi. Geldiğimiz yerde bugün ben hızlı hızlı gidiyorum. Senin soru sormana fırsat Yok vermeden. yok ben güzel sorular bir şey yapıyorum. Birliktiriyorum El, arada siz konuşurken. <gülüyor> evet. Aldım gidiyorum. Yok, iyi Normalde biz geçen hafta sonu Lüfer Bayram kutlamaktı. Ha, ona gelecektim ben Ay, güzel, de. Tamam. Ne oldu da hani? <gülüyor> <gülüyor> e, memleket oldu. Hı -hı. Memleketin e, geçmekte olduğu çok daha çok ızdıraplı süreç. Bunu çok talih bir noktaya şey yaptı. E, i̇tti, sıkıştırdı. Hı -hı. Lüfer konuşuyor olmanın şu anda... E, çok manalı ve çok doğru oldu ha, evet büyük ölçekte baktığımız zaman bunun tamamı bir aslında yani, aynı. yani bağlantılı da. ama bayram deyince yani bir tür şenlik ifade etmesi var o pek olmuyor e, şenlik yapmaksızın yapalım dedik gerçekten de lüferin olmadığı bir dünyada lüferin yok edilircesine avlandığı bir dünyada lüferin varlığına kimsenin tasa etmediği bir dünyada insanın bir diğer insana Muhabbet beslemesi kabil mi acaba? Belki buradan bakmak mümkün ama bayramı bu tarafa da çevirmek bir yıllığına çok da şey değildi. Pratik bir hı hı. fikir değildi. Bir de biz bu yıl e, uluslararası yapıyorduk. İki yılda bir uluslararası yapıyoruz Lüfer Bayramı'nı. Slow fish diyoruz. Hı hı. Slow food'un parçası olduğumuz hareketin uluslararası ağını buraya davet edip, Buradaki e, tartışmaları biraz daha geniş bir coğrafyaya yayıyoruz. Yani sadece İstanbul, sadece e, İstanbul Boğazı, sadece Karadeniz Marmara ve Lüfer üzerinden konuşmak yerine e, becerebildiğimiz kadar <gülüyor> e, Kuzey Ege, Kuzey Adriatik, e, Karadeniz'in tamamı ve özellikle de e, Akdeniz'in e, doğusu. Bunu konuşmayı istiyoruz. Bu yılda arzumuz oydu. Suriye, Filistin, e, Mısır üzerinden, oradaki küçük ölçekli balıkçılar üzerinden, oradaki mücadelelerin, küçük ölçekli balıkçının mücadelesinin, hayatta kalma mücadelesinin balıkla ilişkisi üzerinden bir e, slow fish kutlamaktı ama Hı. bölge yanıyor yangın yeri sadece Türkiye değil bunun tamamında çok büyük bir şey var var doğru gelmedi belki ertemedik. de e, tepki de çekebilirdi hani yani, yani çok um, umurumuzda mı bilmiyoruz tabii onu ama yani <gülüyor> hani. Melek bizim kafamız orada olmayacaktı yani Zaten insanın evet. içi akıyor okudukça izledikçe e, bir, yani sadece konuşmasını yapmaktan içi akıyor Hı -hı. olup bitenin e, bir merhem olamamaya olurken bunu herhalde düşünüp zeki ve entelektüel derinliği olan bir programa çevirme onu e, yönetme şansımız çok olmayacaktı. Ve Ağustos'un son günlerinde bu kararı Karar aldık. Zaten Facebook'ta da böyle bir e, paylaşımımız evet. olmuştu. Ben de oradan okumuştum. E, peki daha önceki senelerde bunun kutlaması hani bayram adı altında neler yaptınız neler oldu? İnsanlar ne tepkiler verdi? Ben bunu merak ediyorum birazcık. Yani ilk ilk yılımız... Kabus gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> yani ilk yıl tabii çok kolay bir şey değildi. Fen bayramını yapıyor olmamızı özellikle İstanbul'un Gırgır reisleri. Bunlar zaten rakı balıkçı. Rakılarının yılında i̇şte Lüfer çok, yemek çok için yani. çok ayn. <gülüyor> çok hazır bir konu gerçekten <gülüyor> yani, bunu söylemek aynen. için onlara. Aynen. Bunun için yapıyorlar deyip e, değişik şekillerde sabote etmeye dediler. De aynı zamanda bütün hareketlerde olduğu gibi kıyı balıkçılarıyla çatırdadığımız bir Yıl, şeye denk, denk geldi, ana denk geldi. işte kim öncelik sahibi, bunu kim konuşuyor, nereden geldi şimdi bu kadınlar? Fikir sahibi, damaklar, bir de böyle zorda bir ismi var. Gayet <gülüyor> şehirli, gayet beyaz, gayet tuzu kuru. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> başka yani nereden çıktılar diye. Evet. Ee, çok kolay değildi ama e, İstanbul'un kültürünü konuşmayı <gülüyor> hepimizden çok daha... E, hepimizden çok daha vakıf usullerle gerçekleştiren dostlarımız bizimle beraberdi Örneğin e, o ilk e, seferde Artun abi, Artun Ünsal geldi, oturdu. E, Lüfer ve sisten pasajlar okudu. E, Sis, İstanbul, Lüfer balığı... E, bu yani bambaşka bir katmandı. Greenpeace'ten dostlarımız bizim neydi mesela Uygar Özesmi O yıl hala ko şeydi. Koordinatörüydü Akdeniz'in. başındaydı. Greenpeace Akdeniz'in başındaydı. O bizimle birlikteydi. E, Tan Morgül zaten tamamında bizimle beraber o demediğim bütün mücadelemiz içerisinde gerek bir gazeteci olarak, gerek bir e, balık meraklısı olarak, gerek bir İstanbul dostu, lüfer dostu, e, bütün tasasında insan olarak e, her birinin varlığında bizler hem İstanbul'u hem İstanbul kültüründe balığın yerini, balığın yok olmasının ekolojik değerini ama ekoloji bir tarafa ekolojinin aslında kültürün ta kendisi olduğunu, uskumru kaybı olduğunda nasıl uskumru kumluda olmasını konuşmanın manasızlaştığını ve o olmadığı zaman literatürün yavanlaştığını Hı -hı. ve bir sonra gelen kuşağın kesinlikle neden bahsedildiğini anlamasının mümkün olmadığını, aynı şeyin lüfer için ve pek çok şey ekolojideki var olduğunu anlatacağımız şeyler yapabildik, toplantılar yapabildik. En güzeli zannediyorum ilkinde 84 ve 87 yaşında iki e, Samatyalı balıkçımızın olduğu e, Denizin Boğaz'ın emektarları toplantımızdı. Böyle pimpom pimpom. Güzel. Gibi. Yani inanılmaz hikayeler anlatıyorlar. Tabi avcı hikayeleri hangisini inanacaksın eminim abartılar. <gülüyor> Merak ettim ben şimdi bir tanesini <gülüyor> şey, an, an, an, Anlattıkları deniz okyanus gibi. Yani bir kayığın altından geçen işte 500 kiloluk bir orkinosa kayığı sallarken işte gelen kılıç balıkları peksimet gibi şeyleri, sandalın küreklerini kırıyorlar. Ama bu arada yanından bir tane şey atlıyor, Yunus atlıyor. Orada bir tane köpek balığı var. Kocaman kocaman yengeçler var. Bunların hani yarısı yalan olsa, bunların hepsi aynı anda olmamış olsa, hepsi ayrı ayrı zamanlarda olmuş olsa bile şu anda tanımadığımız... ...hiçbir şekilde görmediğimiz, bilmediğimiz bir deniz anlatılıyor. Yani anlatılan hikayeler şu... ...Orkinoz önden palamut sıçrarmış... ...önden lüfer sıçrarmış... ...denizden kaçmak üzere... Hmm. ...zıplayarak giderler. Arkasından Orkinoz gidermiş. Bir, iki, üç... orkinosu ağzında balıkla görülmüşüm bir sonra sıçrayışına... Ve bu arada da arkadan da bir başka lüferde orkinos ısırmaya çalışıyor olurmuş. Şaka gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani muazzam bir canlılıktan bahsediyoruz. Evet. evet. Bunun kalmadı. Genellikle programlarımız neyi kaybettiğimiz nasıl bir hayatiyeti olduğunu bu suların. E, ve bu suların hayatiyetinin aslında 8 bin yıllık. İstanbul kültürünün adı ne olmuş olursa olsun hı hı. bu coğrafyadaki yerleşkelerin sebebini hatırlamak. İnsan gelmiş buraya, ışığına vurulmuş, denizindeki balığına vurulmuş. Burada aç kalmayacağını bilmiş. Ben 80'de çok iyi hatırlıyorum kimsenin aç kalmayacağını. İnerdiniz kışın bir çaparıyla şahane kocaman hem de bir lüfer tutardınız. Öyle ağzınızda altın diş falan olması gerekmiyordu gayet yemeniz için. Çaparınız yetiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ve eve giderdiniz çoluk çocuk yerdiniz İstanbul aç kalmanın mümkün olmadığı bir şehirdi o zaman 8000 yıl boyunca bu bereketiyle e, kendi e, coğrafyasını yaşayanlarını beslemiş denizlerden bahsediyoruz Neyi kaybettiğimizi konuşmaya çalışıyoruz Yani insan merak ediyor aslında hani o kadar bereketten o kadar değerden sonra Bunların e, aslında hızlı bir şekilde kayboluşunu görmemize rağmen ee, hani bir mücadele için mi buradayız? Hani ne yapıyoruz gerçekten? Ben bunu kendime soruyorum zaman zaman. Yani çünkü e, hani burada e, ki hani o dediniz ya gerçekten kimsenin aç kalmadığı bir yerdi Hı -hı. diye şu anda durum farklı geliyor bana bilmiyorum. Benim yaşımdaki biri için ben şu an anlattıklarınızı hayal edemiyorum yani hani e, o anlatılanları soruyor bazen insan kendine gerçekten hani o o yani o amaçlı oraya giden insanlar İstanbul'a gelen insanların amacı şu an bizde yok. Bizdeki amaç ne? Gibi gibi yani hayal ettiği için galiba bütün buna düşüyor. Yani hayal etmek çok değerli bir şey. Evet. Ama aynı zamanda e, gel gelsen şimdi şurada şunu çalış, bunu karşıla ben sana bir kart vereceğim. Bu kartında bak neler neler alabilirsin. Yani hemen elinde olacak olanla değil, yarına ne biriktireceğinle değil, o kartın ima ettiklerine hayal kurup ona düşebiliyor. Hı hı. Galiba son noktada en büyük şeyimiz bu oldu, e, zaafımız bu oldu insanlık olarak. E, gerçek olmayan şeylere hayallerimizi bağlar hale geldik. ...geleceği düşünmek yerine... ...geleceği nasıl inşa edeceğimizi... ...bir ağaçta görmek yerine... ...o ağacın vereceği meyvada görmek yerine... ...galiba işte e, dört taksite alırsam... ...ben bunu alabilirim deyip... ...aldığımız ayakkabılarda gördük. Bu hayalin evet, e, sıkıntısı galiba yaşadığımız. Evet. E, bu kutlamalarda geçen sene... ...en son Kuzguncuk'taydı değil mi? Evet. Kuzguncu e, seçildi. Ben, çok doğru. güzel bir seçim olmuş gerçekten. <gülüyor> Boğaz'ın köylerine döndürelim evet. dedik bayramı. Ve e, Slov... Slow fish'ler, yani hı hı. uluslararası yaptıklarımız kampüslerde gerçekleşecek. Bu yıl yapmış olsaydık bilgi de hı hı. olacaktı. Hı hı. E, gerek gastronomi fakültesi, gerek hukuk fakültesi, gerek iletişim fakültesinin işbirliğiyle birliğiyle e, kampüse yayılmış, e, hem üniversitenin dahil olduğu, hem öğrencinin dahil olduğu, hem de uluslararası katılımcıların olduğu bir şenlik olacaktı. Ama... Diğer yıllar, sahir yıllar, sahiden İstanbul'un yerel bayramını hı. kutladığımız zamanlar biz balıkçı köylerine gitme kararı aldık. Ve evet geçen yıl ilk defa bunu kuzguncukla başlattık. Kuzguncuk neredeydi tam olarak? Bütün bir kuzguncuk boyunca yani o caddin üzerinde ha, kahveler, cadd. hı hı. kahveler. ...Lokantalar, Bostan... ...Bostan, onu tabii, soracaktım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bostanda <gülüyor> da. Çok, çok güzelmiş. Yo, güzeldi, güzeldi. Önümüzdeki yıl her şey yolunda giderse... ...yine güzel olsun diyeceğiz ama... ...bu yıl Lüfer'in on mission'da tabii... göz ardı etmemek lazım yani... Evet bu seneki durumu da ben bir sormak istiyordum Bu senede yok çünkü Melek, yani İstanbul'un Lüfer Bayramı'nı bir tarih diye seçtiysek işte Ekim'in 3. haftası diye 3. hafta sonu diye hı hı. E, Çünkü literatüründe İstanbul'un Cumhuriyet Bayramı Lüfer Bayramı diye geçiyor Yani 29 Ekim olduğu zaman İstanbullu ah zaten Lüfer Bayramı diyor hı. Zira Ağustos'ta başlayan kofana akışı e, Bu karnivor bir balık e, Kendi türünü dahi yiyor Küçüğünü yiyor Dolayısıyla önden büyükler akmaya başlıyor. Büyükler akarken tabi İstanbul'un daha önceleri suyu çok daha soğuk. Bunun sebebi Karadeniz'e akan suların daha fazla olması, Karadeniz'in suyunun bu kadar sıcak olmaması artık şeyler kesildiği için barajlarla. Sadece bizim tarafımızda dedi yani bir Diyarbakır'ın üzerindeki baraj zaten çok belirleyici. Ee, Karadeniz'in ısısı değiştiği için akış değişti ama geleneğinde İstanbul'un Ekim ayının ikinci yarısı Lüfer'in büyük, yağlanmış ve bol olduğu bir zaman. Ve Hatta çok güzel hikayeleri var bir sürü yazarın bunlardan bir tanesi sadece Yaşar Kemal. O dönemdeki balık akımlarını falan anlattığı zaman diyor yani Haliç'te bir kayıktan diğerine adım atarak karşıya geçebilirsin diyor. Öylesine Öyle bir öylesine bir akından bahsediyor. Ben kendi yaşımdan biliyorum. Biz Balta Limanı'nın o geniş kaldırımların üstünün silme, palamut ve lüfer olduğunu gördük. Şeyle çekildiğini, kepçeyle çekildiğini bilecek kadar. E, bunlar tamam geride kaldı. Ama bu tarihlerde olurmuş bu. Hı hı. E, dolayısıyla de yani, yani Cumhuriyet Bayramı ile yarışmayalım ama bir önceki <gülüyor> hafta sonu üçüncü haftası uygundur. Şimdi bakıyoruz üçüncü haftasına Kestane karesi denen suları soğutan rüzgar da geçti. İlk fırtına da geçti. Onun arkasından balığa balık yok. İstavit zaten hiç yok. E, Hamsi Karadeniz'de yok, Marmara'da var sadece. E, Hamsinin gelmesi için biraz daha vaktimiz var gerçi. Biraz daha Hı -hı. süre var. Ama şu tarihte çoktan palamudu olması, olmuş olması, çoktan lüfer, lüfer olmuş olması lazım. Yok. Deniyor ki Kefken tarafında şu anda şey, balık... Girmedi içeriye. Ama e, girmesi için suyun soğuması deyince geçen yıldan farkı suyun sadece bir derece. Geçen yıl bu vakit vardı da şimdi niye yok? Tabii biraz daha seyretmemiz lazım. Ama benim tahminim anaç balık görmeyeceğiz. Ee, anaç diyeyim 30 Hı -hı. santim civarında balık çok az göreceğiz. Ee, gördüğümüz balığın önemli bir kısmı 15 santim civarında yavrular olacak. Ee, büyük ihtimalle o yavrular da yani 20'den aşağıya küçülmek üzere e, yıl sonuna kadar, aralık sonuna kadar devam da edebilirler. Ama biz onları da avladığımız için, e, dediğim gibi balıkçının da para kazanmak için evet. e, yasak, dinlemez bir hali var. Devletin takibi eksik ama önümüzdeki yıl daha da dara düşme ihtimalimiz. Benim işte son zamanlarda edindiğim bilgi, gözlem, tecrübe sonucu söyleyebileceğim şeyler. Şu anda balığımız yok. Ömuzdeki yıllarda olma ihtimali de çok düşük görüyorum. Peki bu konuda e, yani genelde aslında en son nokta nihai tüketici de e, bitiyor çoğu zaman. Bu konuyla ilgili bir tavsiyeniz bu hassasiyetin daha da artması için buna açık olan insanlara bir tavsiye ediniz, bir cümleniz var mı? Yani bu programı seyredenlerin, dinleyenlerin tamamının zaten çoktan devşirilmiş dostları olduğuna şüphem yok. Onlara söylemek e, abes saatte şöyle yapın böyle yapın diye Hı -hı. ama lüfer sahiden bir sembol. E, dünyayı tü, tüketme ...kızımıza e, gem vurmak zorundayız. Hı hı. E, yemeyerek, içmeyerek gönüllü feragatlarda bulunarak... ...ben kampanyaya başladığımdan beri balık yemez hale geldim. E, sürecin sonunda hı hı. kızımıza uyduk ailece. Tümümüz vegan olduk. E, önümüzdeki yıl, 2016 yılı sonunda... ...daha küçüldüğümüz bir hayat tarzına gitmeye çalışıyoruz. Bunlar şu anda gönüllü feragatlar... Hı hı. E, kimse tepenizden ama çok iyi biliyorum ki 10 yıl içerisinde bu gönüllülük değil aslında bir mecburiyet olacak. Mecburiyete gelmeden sekizinci pembe tişörtü almaktan vazgeçmek, e, tişörtleri cam bezi yapmak yerine cam bezi satın almaktan vazgeçmek, <gülüyor> deterjanlarla suyu kirletmekten vazgeçmek... Balığımızın boyuna dikkat etmek, mevsimine nereden geldiğine domatesin göre parayı çıkartmak. Yani cebimizde 3-5 kuruş var kazandığımız hı hı. ve çok da güç kazanıyoruz bu paraları. Kime verdiğimizi ve verdiğimiz bu paranın karşılığı nasıl bir sistemi desteklediğimizi ve onayladığımıza baktığımız sürece daha iyi, daha adil, daha temiz bir yarın mümkün. Lüferi bu anlamda kimseye özellikle hani diretmek istemem şu saatte ama her şeye genelinde, genişinde bakarak bunu uygulamakta fayda var demeden de geçemiyorum. Çok teşekkür ederiz Defne Koruyrek. Gerçekten çok keyifli bir e, sohbet oldu benim için de. İlk programımın heyecanıyla çok belki, rahat ki, Hayır, arada ben. <gülüyor> Yok arada gerçekten konuştum. Çok iyi hissettim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyicilerimiz, e, sonlandırıyoruz Buğday Derneği'nin sunduğu Tohumdan Sofaya Ekolojik Yaşam programını e, haftaya görüşmek üzere. Tuhumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Erem Örse'ye teşekkür ederiz.